132, numaralı konu, Halit'in Beni Haris heyetiyle birlikte dönmesi Halit, beraberinde Beni Haris bin Kab'ın heyeti de olduğu halde Hazreti Peygamber'e geldi, Hazreti Peygamber onları gördüğü zaman şunları söyledi, Hindliler gibi görünen bu insanlar kimdir, şöyle denildi, Ey Allah'ın Resulü, bunlar Beni Haris bin Kab kabilesidir, Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde ona selam verdiler ve biz senin Allah'ın Resulü olduğuna, Allah'tan başka da ilah olmadığına şahit.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 Halit bana sizin Müslüman olduğunuzu ve savaşmadığınızı yazmasaydı şimdi kafalarınızı, ayaklarınızın altına atardım, buyurdu, Yezid bin Abdülmüdağın dikkat et, Allah'a yemin ederiz ki biz ne sana ve ne de Halit'e hamd ediyoruz, dedi, Hazreti Peygamber o halde kime hamd ediyorsunuz, diye soruncaya e Allah'ın Resulü, senin vasıtanla bizi doğru yola ileten Allah'a hamd ederiz dediler, doğru söylediniz, diyen Hazreti Peygamber şöyle sordu, siz cahiliye döneminde size karşı çıkanları ne ile